24.9'da açık Radyo'da iklim acil programı başladı. Canton Bilben herkese tekrardan merhabalar. Bu hafta iklim krizinin en büyük sebeplerinden bir tanesi olan termik santraller mevzusuna değinmeye çalışacağız. Yeni başlatılan bir kampanya var. Termik santrallerin ve birçok sanayi kuruluşunun bulunduğu İskenderun Körfezi'nde yoğun kirleticilerin tehdidi arasında... Hali kirleticilere ek olarak Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Su Gözü sahilinde Hunutluk Kömürlü Termik Santral Projesi yapılmak isteniyor. İnşaatı devam eden projenin finansmanı Çin'in Türkiye'deki en büyük doğrudan yatırımı durumunda ve proje finansmanı China Development Bank, Bank of China, ICBC tarafından kuşak ve yol girişimi altında sağlanıyor. 660 MW'lık 2 üniteden oluşan 1320 MW kapasiteli hunutlu kömürlü termik santral projesi Yapılmak isteniyor ve şayet yapılırsa neler olacağı da aynı şekilde Adana'ya temizhava.org sitesinde sıralanıyor. Her yıl 2.8 milyon ton ithal edecek olan bu santral su gözü sahilinde bulunan ve faaliyetlerine devam eden su gözü ithal kömürlü termik santralinin sadece 1.8 kilometre doğusuna ikinci bir kömürlü termik santral olarak yapılmak isteniyor. Böylece Adana'nın kuzeyinde yer alan Tufanbeyli Kömürlü Termik Santrali ile ve diğer kirleticilerle beraber Adana'nın hava kalitesi ciddi manada etkilenecek olduğu söyleniyor. Projeye sırasıyla 1.5 kilometre, 2.6 kilometre ve 2.8 kilometre uzaklıkta bulunan Su Gözü Köyü, Helekli Mahallesi ve Demirtaş Köyü'nün de doğrudan etkileneceği söylenenler arasında. Projenin hava kalitesine ve halk sağlığı nedir, halk sağlığına etkisi nedir diye soracak olursanız, onlar da aynı şekilde nitelendirilmiş Adana'ya temizhava.org sitesinde. Adana merkezde havadaki kirletici maddeler yani PM10, Türkiye'de belirlenmiş sınırlı değerlerin iki katı. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye değerlerinin ise 4 katı üzerinde. Yani anlayacağınız hava sağlıksız. Adana 2019 yılı boyunca 236 gün yani yılın %65'inde bu kirli havayı soludu. Şayet Adana'da hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü'nün sınır değerleri altında tutulabilseydi 2019 yılında 2072 ölümün engellenebileceği söyleniyor. Bu bulgu Adana'da her 5 kişiden birinin hava kirliliğine bağlı sebeplerden hayatını kaybettiği Gerçeğine tekabül ediyor. Bu kirliliğe rağmen Hunutlu Termik Santrali'nin 2014 tarihli nihai chat raporunda yer alan PM10 kirleticisine ait ölçümler, insan sağlığının korunması ve Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlaştırma için güncellenen sanayi kaynaklı hava kirliliği kontrolü yönetmeliğindeki sınır değerleri aşıyor. Santralin yapılması daha çok erken ölüme ve hastalık yüküne yol açacakken santral insan sağlığı üzerinde detaylı bir değerlendirme sunmuyor. Kömürlü termik santraller ve ağır sanayinin yer aldığı İskenderun körfezindeki birçok istasyonda hava kirliliğine ilişkin anlık veri akışı da sağlanamıyor. Bölgede yaşayan insanlar hava kirliliğinin takip edemediği gibi bölgedeki termik santrallerin baca gazı ölçümlerinden çıkan sonuçlar da talep edildiğinde dahi paylaşılmıyor. Sağlık etkilerinin hesaplanması için temel göstergelerden biri olan daha ince yapılı partikül madde yani PM2.5 Adana'da hiçbir istasyonda ölçülmüyor. Ve bu projenin aynı zamanda doğaya ve biyolojik çeşitliliğe de büyük bir etkisi var. Termik Santral Projesi ve projeye ait kıyı ve deniz yapılarının bulunduğu su gözük kumsalı ülkemizde yeşil deniz kaplumbağası ve iribaş deniz kaplumbağasının yani karette karettaların en önemli yuvalanma alanlarından bir tanesi. Deniz kaplumbağaları 3 uluslararası sözleşmeyle koruma altında. Bern Sözleşmesi yani Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşam ortamlarını koruma sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Sözleşmesi ve Barcelona Sözleşmesi yani Akdeniz'in kirliliğe karşı korunması sözleşmesi ile beraber bu canlılar uluslararası koruma altında. Ülkemizdeki geçerli mevzuata göre de bu alanlarda termik santral yapılması hukuka aykırı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan deniz kaplumbağaların korunmasına ilişkin 2009'a 10 sayılı genelgeye göre, bu alan korunması gereken önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından birine tekabül ediyor ve burada asla santralin yapılamayacağı belirtiliyor. Projenin aynı zamanda iklim, enerji ve ekonomik maliyetleri de söz konusu. Girişmiş ülkeler fosil yakıt kullanımını terk edip yenilenebilir enerji kaynaklarının yatırımlarına yöneltirken, Türkiye 2020 itibariyle planladığı yeni kömür yatırımlarının büyüklüğü açısından dünyada ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor. Halen faaliyet gösteren yaklaşık 30 kömürlü termik santral ek olarak, kurulu gücü 33.5 gigawatt olacak 30'dan fazla yeni kömürlü termik santral yapılma ise plan aşamasında. Bunların tamamlanması halinde bu santrallerin senede yaklaşık 240 milyon ton seri gazı salımına neden olacağı tahmin ediliyor. Bugün itibariyle diye yazıyor Adana'ya temizhava.org sitesinde. Türkiye 91 gigawatt kurulu güce sahip. Halbuki son bir yılda en yüksek talep 45.5 gigawatt olarak kaydediliyor. Hali arz fazlası göz önünde bulundurulduğunda. Hunutlu Termik Santrali'nin 2 milyar dolarlık maliyeti karşısında bu yatırımın karşılığı soru işaretleri içeriyor. Projenin aynı zamanda tarım alanlarını ve bölgedeki tarımsal faaliyetlere de etkisi olacak. Projenin planlandığı İskenderun Körfezi Hatay ve Adana illeri arasında yer almakta. Uygun iklim koşulları sayesinde Adana, Türkiye'nin tarımsal üretim açısından oldukça önemli yerlerinden biri olarak bilinmekte. Hatay ise Türkiye'deki narenciye üretiminin %20'sini sağlamakta. Bölge halkının da temel geçim kaynaklarından biri olan tarımsal faaliyetlerin bu konuyla alakalı doğrudan etkilenmesi söz konusu. İskenderun Körfezi'nde topraktaki ağır metal kirliliği, Türkiye ve Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği standartları hali hazırda aşıyor. Yapılan çalışmalar bu kirlilik yükü ile bölgedeki yoğun endüstriyel faaliyetler ile doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor. Unutlu ithal kömürlü termik santral projesi hayata geçerse, su gözlü termik santrali ve diğer endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan kümülatif kirlilik yükünü arttıracak ve bölgede tarımsal üretim olumsuz etkilenecek. Bu noktada bu konuyla alakalı sesini çıkaran insanlar tüm bu bilgileri göz önünde bulundurulduğunda havayı, suyu, toprağı zehirleyecek, halk sağlığını tehdit edecek, iklim krizi çağında fosil yakıtları geride bırakılması gerekirken Türkiye'nin kömür bağımlılığını arttıracak olan Hunutlu Kömürlü Termik Santral Projesi gibi bir şeyi kabul etmiyorlar, etmediklerini deklare etmek istiyorlar. Bölgede yeni bir kömürlü termik santrale ihtiyaç olmadığını söyleyen aktivistlere bağlanıyoruz şimdi. Adına Çevrek Tüketici Koruma Derneği Başkanı Doktor Sadun Bölükbaşı. Hoş geldiniz efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz size. Merhaba. Kabul ettiğiniz için bu teklifleriz. Merhabalar. Ee, size evet, ben teşekkür ederim. Kampanyanızın aslında yapılmakta olan kampanyanın başında yakaladık. Ve bu konuyla alakalı biraz bilgi almak için bağlanmak istedik size. Ee, hı hı konuyu hı hı. doğrudan hava kirliliği üzerinden... detaylı olarak konuşabiliriz ama öncesinde ben bu termik santrallerin durumu üzerinden biraz e, konuşmak istiyorum. Buradan başlamak istiyorum. Şu andaki mevcut ee, durum nedir acaba? Esasında e, hani, bizim yaşadığımız e, İskenderun Körfezi, Çukurova bölgesi veya Adana özelinde baktığımızda e, veya dünya özelinde olay vurduğumuzda aslında insanlığın geleceği ciddi risk altında. Bunun da en büyük sebeplerin bir tanesi Iklim değişikliği. İklim değişikliğine de en yoğun sebep olan şey fosil yakıtlardan enerji üretme. Yani özellikle fosil yakıtlar kullanan kömürlü termik santraller. Ne yazık ki yaşadığımız Çukurova bölgesi İskenderun Körfezi yani Adana il olarak söyleyecek olursam yoğun bir termik santral baskısı altında. Dolayısıyla kirleticiler de uzak mesafelere özellikle Hava yoluyla çok hızlı taşınabiliyor. Yani rüzgarla birlikte, bulutlarla birlikte. Dolayısıyla kirleticilerin en hızlı e, yayıldığı ve insanlara en çok görülmeden etkilediği şey e, hava yolu. Dolayısıyla biz e, termik santralere karşı yürüttüğümüz bu kampanyada e, Adana'ya temiz hava istiyoruz sloganını bunun nedeniyle kullandık. Çünkü özellikle hava yoluyla çok uzak mesafeler taşınabiliyor termik santrallerin kirlilikleri. Evet, yani Bir yandan baktığınız zaman da bu hava kirliliğinin Adana'da halihazırdaki durumu e, oldukça trajik ve korku verici. Bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz? Yani... Tabii. Şimdi Adana Şehir Merkezi'nde e, üzerinde konuşacak olursak e, zaten Adana'da e, şehir merkezinde iki tane hava kalitesi ölçüm istasyonu var. Bunlar resmi ölçümleri yapıyorlar ve herkese açık. E, bu ölçüm istasyonların verileri bizim e, yasal mevzuatımız diyor ki 35 gün Boyunca hani 365 gün 335 defa e, günlük limiti aşabilirsin. Hani yasal bir mevzuat limiti var. Ama bizde 200 günü aşan, 2019 için söylüyorum, 260 güne varan neredeyse bir kirlilik aşımı söz konusu. Yani Adana'da biz partikül maddeden kirli havası oluyoruz. ha Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Aslında korkunç bir gerçek bu. Dünya Sağlık Örgüsü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi var. Bu dünyanın en saygın bilim insanlarından oluşan bir kurul. Bunların yaptığı çalışmalar sonucunda 2013 yılında yayınlandı ve bu Lancet Bilim Dergisi'nde yayınlandı. Diyor ki, eğer siz partikül maddeden kirli hava solursanız akciğer kanseri olabilirsiniz. Mesane kanseri olabilirsiniz. Kan dolaşımınız kan akışkanlığı düşeceği için daha kolay Pet geçirebilirsiniz. inme geçirebilirsiniz. Kalp krizi geçirebilirsiniz. Bunu 2013 yılında resmen Dünya Sağlık Örgütü yayınladı. Şimdi bu gerçek üzerinden gidersek biz kirli hava soluduğumuz için bu bölgede esasında daha erken ölüyoruz. Ha bunu biz bir bilimsel modelleme çalışmasıyla bu kampanya ortak çalıştığımız Çevre Sağlık Birliği'nin yaptığı bir modelleme sayesinde Adana'da 2019 yılında yaklaşık 2000 kişinin Olması gerekenden daha erken öldüğü gerçeğini gördük bu bilimsel modellemeyle. Yani esasında bunlar çok üzücü, korkunç şeyler ama gerçek olan şeyler. Ee, dolayısıyla bu bilimsel gerçeklerden hareketle Adana'nın zaten mevcutta kirli olan havası üzerine bu kirliliğe en çok sebep olan kömürlü termik santralleri eklemeye çalışmak e, bilimle de insanlıkla da bağdaşmayan bir yaklaşım. Çok büyük bir tehlike. Zaten mevcut hava kirli. Bizim aksine şu anda çalışan İskenderkömür termik Santrallerini kapatmamız gerekiyor. Aynı zamanda hemen onun simetrisinde, iskandrom körfezinde çalışan atlas enerjinin çalıştırdığı kömür sanatları, onu kapatmamız gerekiyor. Bu bölgede kömür kullanan İskenderun demir fabrikasının kömür kullanımını sınırlandırmamız gerekiyor. Ha buna çözüm ne derseniz bu da var. Şu anda Adana'da bizim bizzat gördüğümüz, ziyaret ettiğimiz dört e, tane güneş enerji santalları var. İnşaat aşamasında olan güneş enerjisi santalları var. Çukurova'da çalışmaya başlayan. Dolayısıyla demek ki bunun alternatifi var. Bizim yani kömürlüz termik santallere de ihtiyacımız yok. Hani enerji açığımız yok. Bu korkunç bir gerçek esasında. Biz bir süre sonra işte enerji fazlası olan Ve bu enerjiyi satmaya çalışan bir duruma düşeceğiz. Ama bunun insanların hayatına mal olan bir gerçeği var. Burada çok üzüldüğümüz bir hata daha var. Bir termik santral planlanırken bu termik santrale bağlı oluşan sağlık etkilerinden dolayı ortaya çıkacak maliyetler ve biz buna genelde toplumsal maliyet diyoruz hesaplanmıyor maalesef. Yani bir santral inşasına harcayacağı 10 birim parayı hesaplıyor. İşte bundan çalıştırırsam 20 birim para gelecek, e 10 birim kar edeceğim. Ama bu sırada bu santrenin çalışmasıyla bu bölgede yaşayan insanların hayatlarını erken kaybetmesi veya akciğer kanseri olması veya mesane kanseri olması veya astım bronşitten dolayı hastanede yatması, bunun ilaç sarfiyatı, bütün bunları düşündüğünüzde tarım ürünlerinin kirlenmesine bağlı, hayvansal ürünlerin kirlenmesine bağlı, ürün kaybını düşündüğünüzde, bütün bundan hesap ettiğinizde, bu maddi kayıplar, tabii ki insan hayatını maddiyatla ölçemeyiz ama sonuçta bunun bir hastane masrafı vesaire gibi bir hesaplaması var. Bu kayıpları ödeyen şirket değil. Bunu kamu ödüyor. Dolayısıyla termik santraller esasında ekonomik anlamda da verimli bir sistem değil. Çünkü çok ciddi toplumsal maliyetleri, çok ciddi E, parasal anlamda da yan etkileri açısından çok ciddi zararları var. E, düşünün ki e, bir ailede bir baba bir anne e, zamanından erken ölüyor. Akciğer kanseri oluyor veya mesanek kanseri oluyor. E, bu insanın çocuklarının geleceği ne olacak? Bu çocuklar eğitimden geri kalacak. Yani e, termik santralleri böyle geniş çerçeve değerlendirmemiz gerekiyor ve toplumsal maliyet açısından kesinlikle termik santraller. Ee, çok büyük bir kara deliktir. Çok büyük bir kayıptır. Ve kesinlikle ve kesinlikle yapılmamalıdır. Evet. Yani insanlar açısından baktığımızda astarı yüzünden pahalıya geliyor. Ama bir diğer taraftan Proje, bu proje üzerinden bahsedecek olursak biyolojik çeşitlilik ve doğanın diğer sakinleri üzerinden baktığımız zaman bu sonuç çok daha kötü noktalara doğru gidiyor. Yani termik santral projesinin yapılmak istendiği yerde aynı zamanda deniz kaplumbağası ve iribaş deniz kaplumbağası gibi en önemli iki türün yuvalama alanı olduğu söyleniyor. Kesinlikle. Esasında biz e, mücadelerimizde e, insanı esnada doğanın bir parçası olarak görüyoruz. Hani... biraz anlaşılabilmek, anlaşılabilmek olmak için biraz belki insan hayatını ön plana çekiyoruz ama bizi, biz de bu doğada, bu ekosistemde bir parçayız. Yani esnada o kaplım bağında bizim kadar yaşam hakkı var. Dolayısıyla kesinlikle katılıyorum. Bu kadar özel koruma altındaki bir alana örneğin şu anda mücadele yürüttüğümüz aktif olarak mücadele yürüttüğümüz Enba Unutlu Kömürlü Termik santrali yapılmaya çalışıyor. Yap, yapılmak istenen saha Kesinlikle ve kesin koruma altında olan bir bölge. Aynı şekilde bu az önce bahsettiğim hava kirliliği, partikler madde kirliliği anlamında direkt bu santrala baktığımızda bu santral kendi e, saha bu sahada inşaat yapmadan önce sahada ölçüm yapıyor. Yani mevzuat diyor ki git orada ölçüm yap. Hava kalitesi ne durumda? Çünkü az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı. Bu santral 2014 yılında esasında projelendirildi ve yapılmaya çalıştı. O dönemden bu döneme geldi. O dönemde hava kalitesi ölçümleri yapılmış. Ee, örneğin o dönemde 50 birim partikül madde kirli bir noktada, 83 mikrogram birim anlamında da 2 nokta ölçüm yapmış. Ama şu anda o dönemden beri yapılan mevzuatta hava kalitesi ölçüm değerleri olarak biz Avrupa Birliği mevzuatına uyacağımızı taahhüt etmiştik. Ve diyorduk ki biz günlük 50 mikrogram limiti en üst sınır değer kabul edeceğiz. Ki şu anda yasal mevzuat böyle geçerli. Ve bu olacağı öngörülmüştü. Dolayısıyla termik sanatlarının ilk yaptığı ölçümlere bakacak olursanız şu anki mevzuat izin vermiyor bu tesisin orada çalışabilmesine. Çünkü 50 birim zaten yasal limit değer. Siz ölçmüşüz orada 83 birimlik bir kirlilik tespit etmişsiniz. Şu anda mevzuatın izin verdiği bir limit değerden 33 birim daha kirli bir değer var orada zaten. Orada aksine aksine su gözü sanatlarını kapatmanız gerekiyor. Çünkü ortam kirli zaten. Artı bir şey daha bahsedeceğim size. Biz e, bu santrali karşı bölge STK'larıyla birlikte, e, meslek odalarıyla birlikte dava açtık. Lisans iptal davası. Ve bu lisans iptal davasında biz ilk kez bir sağlık bilir kişisini bu mahkemenin bilirkişiyetine eklenmesini sağladık. Çünkü e, talep ettik bunu. Dedik burada çok ciddi sağlık maliyetleri var, çok ciddi sağlık etkisi var. Ama termik ilgili e, görülen davalarda, Hiçbir zaman bir sağlık birikçisi yer almıyor. İlk kez bizim mahkememize yer aldı ve bu sağlık bilgisinin yaptığı tespit doğrultusunda o bölgedeki kanser oranları artmış durumda. Az önce benim bahsettiğim Dünya Sağlık Örgüsü'nün yaptığı çalışmaları paralel şekilde o bölgede kanser oranları ve tiplerinde bir artış söz konusunu bunu mahkeme kişisi sağlık birikçisi tespit etti ve bunu raporladı ve O mahkeme sürecinde aldığımız beş kişilikten oluşan bağımsız mahkemenin tespit ettiği profesör düzenindeki bir kişi heyeti diyor ki bu santral buraya yapılmamalı. Ama ne oldu? Bu raporlar, bu bilimsel görüşler yok sayıldı ve inşaata başlandı. Yani biz gerçekten çok kaygılıyız ve üzülüyoruz. Yani bilim yok sayılmamalı. Hukuk yok sayılmamalı. Ekosistemde yaşayan her canlının bir yaşam hakkı var. Orada kaplumbağaların, biz insanların... Oradaki bir bitkinin yaşam hakkı yok sayılmamalı. Onun için itirazımızı daha da yükselterek devam etmeye çalışıyoruz. Gerçekten bu özellikle Enba Unutlu Termik Sanatları'nın üzerinde konuştuğumuzda gerçekten e, tamamıyla bilim dışılık, e, hukuk sanımazlık biraz yani son haddine geldi. Bu hafta içerisinde başlatılan sosyal medya kampanyası içinde e, genç iklim aktivisti çocukların kendi sosyal medya hesaplarına yaptıkları bir çağrı vardı. Portakal sever misiniz? O zaman harekete geçmelisiniz diyorlardı. Yani bir yandan ha, bakıldım, kesinlikle, bir yandan bakıldığında iklim krizine bağlı aşırı hava olayları bu sene Çukurova'da narenciye bahçelerinde %80'in üzerinde ürün kaybına neden olmuş durumda. Aynı zamanda tabii bu otakların da bunu kaldıramayacağı da alta çizilen bir başka nokta. Çukurova Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tarımsal sit ilan edildi. Çukurova koruma altında. Yani Çukurova'nın siz içerisine yakında böyle bir santral yapamazsınız. Yani esnada vakit olsa saatlerce size o kadar çok bilimsel ve bizim mevzuatta buna karşı şey var ki yapılmasına dair. Tekrar söylüyorum, Cumhurbaşkanının kararnamesi var, güncel. Çukurova tarımsal sittir ve buna herhangi bir kirletici yakına yapılamaz diye. Yani kömür termik sanatlar e, yapılması buraya gerçekten ya akıl mantıklışı bir şey olmamalı. Hatta tekrar söylerim, var olanlar kapatılmalı. Çukurova gerçekten hem Türkiye'yi hem dünyayı besliyor. Biz bu bölgede çok kaliteli narenciye üretiyoruz, dünyanın bir, birinci kalitesinde narenciye ve tamamı ihracata gidiyor. Yani. İnanın Erzim bölgesinde, Erzim Ovası'nda ürettiğimiz Narenci'ye iç piyasada değil, direkt dış piyasaya gidiyor. Adana'da keza öyle. Çünkü çok bilinçli üretim üretimi yapıyoruz, temiz üretimi yapıyoruz. Biz bu yaptığımız, aynı zamanda ben çiftçiyim. Yani bu bahsettiğiniz şeyleri yaklaşık 10 gün önce, 15 gün öncesinde çok böyle akut bir şekilde, çok ani bir şekilde 25 derecelik bir ısıda yaşarken birden 45 dereceyi gördük. Ve bu yaklaşık 4-5 gün sürdü. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Ee, hani biz klima çalıştıran bir e, kutup ayısı görmedik diyorum mesela. Veya klima çalıştıran bir kedi görmedik değil mi? Hani dış ortamda yaşıyor veya klima çalıştıran bir haç yok. Hani biz ne yapıyoruz? Birden 45 derece klima açıyoruz evimize örneğin. Ama dışarıdaki canlılar, o bitkiler bin yıllardır gelen bir sistematikleri var. Yani 25'ten 45'e alışık değiller. İşte Adana'da da veya Erzinova'sında da aynı şekilde bu ani ısı değişimine bağlı... ...Narenciye bitkisinde %80'lere varan meyve dökümü oldu şu anda. Aynı şekilde bu kış döneminde yaklaşık 5-6 gün süren, eksi onları gören bir don ortamı yaşadık. Düşünün ki yani Çukurova bölgesi eksi onları görmez. Yani hmm. e, bu bölgede... yani. <gülüyor> Böyle bir şey olmaz. Hani bu iç, iç Anadolu iklimi veya Karasal iklim de olur. Ama e, ne yazık ki, ne yazık ki artık bunları görüyoruz. Yani esana e, ben hep şunu söylüyorum, herkes iklim değişikliği, e, küresel ısınma dediğinde ilk aklına işte bir buzulun üzerindeki zavallı Kutub Ayısını görüyor ya. Esana öyle değil. İklim değişikliği, e, küresel ısınma şu anda Dünya üzerinde yaşayan her canlının İşte Erzindeki de, Adana'daki de, Mersin'deki de, İskenderun'daki her bireyin birincil önceliği. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de önümüzdeki dönemde bunu böyle söylüyor. İklim krizi diyor, insanlığın önündeki en büyük sağlık sorunudur diyor. Yani biz bir defa yüzümüzü bilime dönmeliyiz. Bilime dönmeliyiz. E, saygın, bilimsel, bağımsız kuruluşların verdiği raporlara riayet etmeliyiz. Ki Dünya Sağlık Örgütü bu anlamda bizim için çok kutsaldır. Bu söylenenleri dinlemezsek eğer, yani ben hep şunu söylüyorum, maalesef ki maalesef bir e, bilimsel kıyamet olan küresel ısınmaya, doğru, e, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğine koşarak gidiyoruz. Bu bir bilimsel kıyamet esasında. Yani üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum. Yani bu üzülmeyi çok kullanıyorum artık çünkü kaygılanıyorum. Yani hepimiz bu bölgede yaşıyoruz, ailemiz var, çocuklarımız var. Onların da bu bölgede, bu güzel coğrafyada huzurlu ve sağlıklı yaşamasını istiyoruz. Esasında biz, ben hep şunu söylüyorum, biz çok bir şey istemiyoruz. Bizim istedikimiz tek bir şey var. Sağlıklı nefes ve sağlıklı bir yaşam. Temiz su içmek. Çünkü başka hiçbir beklentimiz yok. Yani biz bu bölgede insanlar kendi emeğiyle çalışan, kazanan, hiç kimseden ekstra beklentisi olmayan, emeğini ortaya koyan insanlarız. Lütfen bizi böyle bıraksınlar. Biz çalışalım, üretelim. Evet. Bu ülkeye hizmet edelim. Ama bize Çinlilerin para kazanacağı bir termik santral dayatılmasın. Veya Almanların para kazanacağı bir isken termik santrali çalıştırılıyor. Olmasın. Burada yerli firmalar güneş santrali kursunlar. Rüzgar santrali kursunlar. Ki enerji Politikallarını veya enerji durumunu incelediğimizde bu konuda danıştığımız bilim insanları da şunu diyor ki Türkiye'de bu kadar çok enerjiye de ihtiyaç yok zaten. Evet. Yani şimdi bu yani tekrar tekrar söylüyorum biz yüzümüzü bilime, insanlığa dönmek zorundayız, ekosisteme, doğaya dönmek zorundayız. Evet. Efendim. Yoksa yarın bir gün ileride elektrik yiyemeyeceğiz. Bakın. Yani biliyorsunuz ki bu iklim değişimiyle bağlı. İleride en büyük görülecek şey kalitesiz gıda, kaliteli gıda sorunu olacak. Kaliteli gıdaya ulaşım sorunu olacak. Bunları yaşayacağız. Onun için Çukurova'yı rahat bıraksınlar. Biz temiz gıda üretelim, temiz suyumuzla dünyada bir numaralı tarım ürünlerimizi yaşamaya devam edelim. Çok teşekkürler Sadun Bey, muhteşem bir şekilde özetlediniz. Gayet e, açıklayıcı bir röportaj oldu benim için. E, Adana ben Tüketici Koruma Derneği Başkanı Doktor Sadun Bölükbaşı ile konuştuk. Adana'ya Temiz Hava Kampanyası üzerinden aynı şekilde bu durumu anlattık. E, biz de elimizden geldiğince sesimizi çıkarmaya ve bu konunun ne kadar önemli olduğunu göstermeye de devam edeceğiz. Hep küçük bir ek yapacağım. Tabii, bir küçük bir ek yapayım. Adana'ya niye Adana'ya temiz hava dedik biliyor musunuz? Neden Şimdi efendim? Çukurova bölgesi esasında Toroslar ve Amanoslarla çevrili kapalı bir havza. Yani güneybatıdan esen rüzgar, Mersin'den estiğinde kirleticileri taşıdığında dağları aşamıyor. Toroslara çarpıp Amanoslara gelip İskenderun'a kadar geliyor. Yani bu bölgedeki bir kirletici hiçbir yere gitmiyor. Dolayısıyla Çukurova ve İskenderun körfezi ortak kaderi paylaşıyor. Bir yandan baktığımız zaman da Adamalılar Türkiye'lilerle, Türkiye'lilerle, dünyalılarla aynı zamanda orta kaderi paylaşıyor. Evet, bunu da şöyle diyebiliriz. Atmosferimiz bir tane. Çok teşekkürler Tek efendim. Tek yaşıyoruz. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere. Kolay Çok gelsin. sağ olun. İyi çalışmalar. Sağ olun. Sağ olun sağ olun. İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombi. Açık Radyo program destekçisi olun.